الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ذكر أحوال المحكوم به، فإن بعض الأحوال كالعقوبة مثلا لا يسقط بالقياس. günkü okuyacak olduğumuz dersin baş tarafı geride okumuş olduğumuz ders ile bağlantılı. Yani biz geride bir önceki günkü derste tarihte geçen ki bugün tarihte bitiyor son bölümü tarihte geçen min hayse inne leha Fî isbat-ı sâniyeti bil Yani tarifimiz neydi? İlmûn yorafu bihî ahvalül edilleti ve ahkâmü şer'iyyeteyni min haytü inne lehâ dâhlen fi isbat-ı bil-ûlâ. tarifi bu il. Ilim. Bir ilimdir ki, bu ilim ile edille ve ahkamın halleri bilir. Hangi cihetten? Min haytü inne lehâ o ahval için olması cihetinde, ne dâhlan tesir, fitbati saniyeti bil ula, edilnenin ahkama ispat etmesi hususunda hallerin neşi var idi, tekiri var idi. Bu tekirin ne demek olduğunu dünkü dersimizde anlattık. Yani fiyazı iktirâninin surasında hallerin itibara kübrasında hallerin itibara alınması. Kıyas-ı İstisnai'nin ise mülazemesinde itibara alınması idi bu hallerin. Bu halle edille ve ahkamın halleridir demişti. Daha önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi edille ve ahkamın halleri bir, mebhusun anhu olan halleri var ki edille de ispattır demiştik. Ahkamda ise subuttur demiştik. Bir de Yine Edille Ahkam'ın ikinci dereceden halleri var ki, demiştik, bu haller de ispatın delile arız olması, lahit olmasında tehciri olan haller idi. Ahkamda ise ikinci dereceden haller, onlar da subutun ahkama lahit olmasında tehciri olan haller idi. Fakat daha önceki derslerimizde bir şeyi daha söylemiştik ve ileri de gelecek demiştik. Aslında dünkü dersimizde vakit dar kaldığından şerhtem ona mi? Ama bugünkü ders direkt o şerhte olan bilgiyle alakalı olduğu için orayı yani dünkü dersteki son bölümünde olan şerhteki bir bilgiyi vererek konumuza gireceğiz inşallah. O da ne dedi? Daha önceden söylemiş olduğumuz bir şey, o da şu idi. Ahkamın ikinci dereceden halleri demek, mahkumun bi ve mahkumun aleyhin halleri demektir demiştik. İşte o konuya şimdi dünkü dersin son bölümünden İzmir'den değinerek ondan sonra bugünkü dersin inşallah girişini yapacağız. Bugünkü derse gireceğiz. Orada yani İzmiri'den 37. yedinci şu ifade kullanılıyor. Hani bu haller, dünkü dersin metninde valla kusur evde söylediğimiz, bu haller ister, sevaun neşe et minel edilleti, edilleden neşe etsin. Hangi haller? Bizim bir fıkhi elde etmek için kuracak, kurmuş olduğumuz veya kuracak olduğumuz kıyaslarda, İtrani olması durumunda, kübraî istisnai olması durumunda mülazemette intibar edilen haller. Bu haller ya edilden neşet eder, ıspat gibi birinci derecede demiştik dünkü derste. Özetliyorum onu çünkü burası da ona bağlı. Veya hutta kat'î zanmî haz an müsterek mevvel ilahîhî olması şeklinde edillerin ikinci dereceden ahvali olsun. E bu şekilde neş'et etmiş olsun bu haller demiştik. Daha sonraki bölümde de e neş'et ahkam ahkâm demiştik. Kâhvâli'l-hukum. Hükmün birinci ve ikinci dereceden halleri gibi hükümden neş'et eden haller olsun. Hükmün birinci derecede neş'et eden hallerini zaten söylemiştik subuttu. Fakat ikinci dereceden hallerini söylememiştik. Deliği söylemiştik. Çünkü, delilde dikkat ederseniz kekevniha biteten diyerek delilin birinci dereceden halinin ispat olduğunu, ondan sonra kap'iyeten, zanniyeten, haseten, ammeten ilâhirihi delilin ikinci dereceden hallerini söylemişti dünkü derste. Dünkü derste ahkamın hallerine geçtiğinde ise sadece ahkamın birinci dereceden halinden bahit yaptı ikinci dereceden hallerinden bahis yapmamıştı. Bugünkü dersimiz ahvalin ikinci dereceden hallerini beyan ile başlayacak zaten. Yani nasıl başlıyor dersimiz? Te ahvalil mahkumu dihi. Mahkumu bihin halleri. Biraz önce de söyledim. Mahkumu bihin veya mahkum aleyhin halleri hükmün yani ahkamın ikinci dereceden halleri. Bu husustaki bilgiyi dünkü dersin son bölümünde İzmir'den okuyup ondan sonra dersimize girelim inşallah. 37. sahifede sevaun neşe'et kaydı var şerkte. Yani sevaun kanı filkel ahvalül vakatü mehmulatü mezziyeten ev ev safe mekuyuden neşe'et ahkam. Asıl anlatacağım yer burası olmadığı için hızlı okuyorum orayı. El meşkureti teklifiyen ev ve vel muradü a'raduha eczatiyyetu eydan. Nitekim bunlar hep geride anlattık. Yani buradaki ahvalin hâlinin maksat nedir? Ahval, ahval, ahval ne maksat nedir daha doğrusu? Az zatiyedir demiştik ve onları anlatmıştık. Minha ma'iyu katuhan hadil fen ketubu tihabil edilleti. Vayla yaşara bir kavlihi. Musanlı ibarede şöyle bir ifade kullanmıştı dünkü derste. Enne eki nüvmin alâhkamiyet ve eki nüvmin al adillle demişti. Ve minhabu hallerden malayukatı an hatilden ahkamın, <gülüyor> ahkamın, <gülüyor> ahkamın <gülüyor> hallerinden ki konuya şimdi giriyor, kendisinden bahit yapılmayan yani mebkuze anhu olmayanlar var. Olağında hamd kalın ki aruzin mebkuze anha fakat ahvalin mebusu anha olan haliki neydi? Subut. O subutun ahvale aruz olmasında neki var bunların? tesiri var. İkinci dereceden hallerin bu özelliği var. İşte şimdi ikinci dereceden haller ne gibi? Ahkamın ona giriyor? Ke ahvalil mahkumu bih. Bakın mahkumu bihin halleri gibi. İfadeye dikkat ederseniz mahkumu bihin hallerini İzmir'i hangi bölümde aldı? Ahvalin ikinci dereceden halleri bölümünde aldı. Ha demek ki Mahkumubihin biraz sonra mahkumu aleyhim diyecek. Bu ikisinin halleri ahvalin birinci dereceden hallerinin ne hallerini ahvale arz kılmada tehirli olan ahvalin ikinci dereceden halledir. Bu bildiği bilmeden okuyacak olduğumuz dersi anlama pek mümkün değildir ha. Onu söyleyeyim. Valehi valehi derken mahkumun عليه mahkumun di ve mahkum aleyhin halleri. Finahbalihuma ahvalun il ahlami. Mahkumun di ve mahkum عليهin halleri ki biraz sonra o halleri okuyacağım. Biraz sonra zaten Allah üstünlükinde bize bu halleri verecek. Mahkumun di ve mahkum عليهin e, halleri ahkamun halleri. Ama hangi halleri ikinci dereceden haller? Birinci dereceden ahkamın hali subuttur. İkinci dereceden hali ise ahkamın mahkumu bih ve mahkumu aleyhin halleridir. Bunlar ne işe yarıyor? Yani mahkumu bih ve mahkumu aleyhin halleri ne işe yarıyor? Birinci dereceden ahkamın hali olan subutun ahkama arız olmasında tesiri var. O kadar. O de göreceğiz var. Lakin nav i'tibarı inne ihşab elbi'r itibarı mutallak ha ve ile age zamaiyye kun kullu minel mahkum bihi wa alayhi mawdu'an lil fank ve Bu malum bir şey olduğu için üzerinde durmuyorum. Üzerinde durulacak yerler okuyancılar. <gülüyor> Feyn la bil edilleti delillerle sabit olmadığın arız olması. Neye? ahkam. <gülüyor> Ahkama يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ اَحْوَالِهِمَا عَلَىٰ مَا سَنُبَيِّنُهُ Bugünkü derste beyan ediyoruz. Yani mahkûm-u bih ve mahkum u aleyhim hallerine dayanıyor aynı zamanda. Edille ile subutun e, ahkama arız olması. Dikkat ediniz. Edille ile subutun, subut ki ahkamın birinci dereceden hali o subutun ahkama arız olması ne ile oluyor, neye dayanıyor? Mahkumu bih ve mahkum aleyhin hallerine dayanıyor. Şimdi mahkumu bih ve mahkum aleyhin hallerinin konumunu bildikten sonra dersimize girebiliriz. Ke mahkumu bihi, mahkumu bihin halleri gibi. Şimdi ve ke derken yukarıda ahkamdan neşret etsin bu haller, yani kübra ve Tuğra'da şey kübra ve Mülatemette icbar edilen haller ahkamdan neşet et, etsin ne gibi ki te ahvalil demişti daha ne gibi ve te ahvalil mahkum bihi mahkum bihin halleri gibi yani ibareye baktığınız zaman sanki mahkum bihin halleri farklı bir şey e doğru farklı bir şey hangi cihetten? Ahkamın birinci dereceden halleri değil o cihetten. Yoksa onlar da ne kadar aynı zamanda ahkamın ikinci dereceden halleri diler. Mahkumu bihin halleri gibi. Feine bazı ahvali. Bizim İzmiri de efal demiştir. Yanlıştır o ahval olacak. Zira bazı haller. Neyin halleri? Mahkumu bihin halleri. Mahkumu bihin nedir? Hali deyince neyi kastederiz? Bunları okuyacağız mı bu dediğim gibi kitabın baş tarafını ana konulara girmeden önce ne yapacağız? İzmirli'den epeyce harmanlayacağız. Ama ondan sonra İzmirli'ye fazla ihtiyacımız olmayabilir. Şimdi bazı ahvali, bazı haller yani mahkumu bihin halleri ne gibi? Kel'ukubeti. Ukubet gibi. Ukubetten maksat nedir burada? Hat. Hani hat-i var, hat-i şirk var, hat-i var, ne var? Hatt-i var. O hatler Mesela mesela layetu bil kıyaz. Kıyas ile sabit olmaz. Kısa bir ibare kullandı burada tabii ki. Bununla bize vermek istediği nedir? Daha doğrusu evvela mahkumun bih nedir? O mahkumu bih'in hali dediğimiz hukubat hat bu nedir? Ne işe yarar? Neden hat mahkumu bihin, bih'in hali olmuştur? Olabilir mi? Bunları anlamak lazım öncelik. Onun için yine İzmirli'den bu bölümü inşallah sadece okuyacağım size bu derste. Ve inşallah bugün dediğim gibi tarifi de tamamlamış olacağız. <gülüyor> Vel muradı bil mahkumu bihi. Mahkumu bihi ile Murat nedir? İzmirli'den okuyorum size. 38. sahifenin başı. Huve fi'lül mükellef. Mükellefin Yani mahkumu bihi ve mahkumu bihin hallerini önce bir kavrayalım. Nedir bu? Mahkumu bih ile murat mükellefin fiilidir. Ve bir mahkumu bihin halleriyle kastedilen nedir? Ma yecevakkafu aleyhi subutul hukmi bil edille. Delillerle hükmün sabit olmasının dayanmış olduğu şeydir. Yani delille bir hüküm sabit oluyor, delille bu hükmün sabit olması neye dayanıyorsa o mahkumu bihin halidir. Bir tatbik yapalım, bir uygulama yapalım buna dair. Hem hakkını anlayalım uygulamada, hem de hali anlayalım. Yapıyor zaten İçmiş. Mesela Dammül İmami mi cennetin zina. Zina suçundan dolayı imamın, yani yetkili makamın, yüz topa vurması ve temanine seltan li şurbi, şarap içmeden dolayı, yetkili makamın, imam dedi, imamdan kasıt odur, yetkili makamın 80 sopa vurması evlin kaf veya hatta iffete iftiradan dolayı yani bir kadının iffetine biri iftira etse ve onu delille ispat edemezse iftira oluyor zaten o zaman. Ondan dolayı yetkili makamın iftiradan iftiradan bu kişiye 80 sopa vurması bakın bu da bu vurma nedir? Mahkumun midir. Kendisiyle hükmedilen o değil. Mahkumun mid kendisiyle hükmedilen demektir. Hu el mahkumu bih, mahkumun bih budur. Yani imamın zina suçundan dolayı yüz sopa, içki şarap içmeden dolayı 80 sopa, iffeti istirah alan dolayı 80 sopa vurması, bu vurma bihili nedir? Mahkumun bihtir. Ve peki hüküm nedir? Hükümle beraber mahkumu bihin hali nedir? Bizi birinci derecede o mahkumu bihin hali izlemliyor وَسُبُوْتُ هُجُوبِ هَذَ الْمِقْدَارِ مِنَتَّارِ Vurmadan bu miktarın vacip oluşu ki hükümudur, onun subutu sabit olması yetevakkafu. Yetevakkafudan itibaren nereye giriyor? Hatta subutudan itibaren nereye giriyor? Yetevakkafu kelimesini kullanın, canlayalım ki yukarıda mahkumu bihin halini bize anlatırken ne diyordu? Ma yevakkafu alayhi, subutul hükmü bil edil. Delillerle hükmün sabit olması neye dayanıyorsa, o şey mahkumu halidir demişti. Şimdi onu söylüyor. Bakınız, subut ucu bir haden miktar. Bu miktarın zina suçunda yüz topa vurmanın, şarap içme suçunda seksen topa vurmanın, iffete iftira itiraş suçunda seksen topa vurmanın. Bu miktar dediğimiz o, tarttan bu miktar. Bu miktarın vacip olması, vacip olması hükümdür. Vacip olmasının subutu, bu hükmün sabit olması neye dayanıyor? Şuna dayanıyor. O şuna dediği mahkûl bir himhali olacak. يَتَوَقَّفُ ala كَوْمِهِ يَتَوَقَّفُ dayanıyor, neye ala كَوْمِهِ Bu miktarın olmasına... Yüz topanın seksen topanın olmasına, ne olmasına? Hadden, hatt olmasına dayanıyor. acele miyiz? Okuyacağımızda peyger var burada. Bu o miktarın, dina suçunda yüz topa, diğer iki suçta seksen topa vurma miktarının hak olmasına dayanıyor. Ne dayanıyor? O miktar vurma'nın vücubu, yani hükmünün subudu. Hükmün sabit olması, o miktar vurmak vurmanın vücubu hükmüdür. O hükmün sabit olması neye dayandı? O kadar miktarın, yani yüz sopa veya seksen sopa miktarının hak olmasına dayandı. O zaman o hak olma nedir? Mahkumun, bih olan, darbul imamın, yani imamın yüz sopa vurmasının e, nesi oldu? Hali o. İşte aynı zamanda bu hali, mahkumu bihim bu hali, maklubi fıkhi verme için kuracak olduğumuz kıyas-ı ve kıyas-ı istisnani, istisnainin, iktirani'nin kıbrasında istisnani'nin mülâzeme içinde ne olacaktır? İstemal edecektir bunlar. Gavku beten, attı o. Ve tevnuhu hadden. Bu, bu miktarın yüz sopa veya seksen sopa miktarının hak olması La illa bin nafs. Ancak nafs ile sabit olur. La bil kıyas. Kıyas ile sabit olamaz. Bakınız nereye girecek burada. Zaten biz de geride metinimizde La bil kıyas demiştik değil mi? Metinde okurken Mesela fi innefâd el ahwan, Kel hukubeti meselen Hukubetten maksat haddir kutu bil kıyas, okubat dediğimiz, hak dediğimiz hali, mahkumu hali, ne ile sabit olamaz? Kıyas ile sabit olamaz. Ancak nas ilayet ile sabit olur. Hatta, bunun, yani haddin, kıyas ile sabit olamayacağını, ancak nas ile sabit olacağını, bir fer'i mesele vererek, bize ispat ediyor. Bakınız, diyor ki hatta, لَمْ يَجِبْ bu hak vacip olmaz. Alâmen la'fa bimra'atim. Bir kadına ters ilişkide bulunan üzerine ne vacip olmaz? Bu hak. Yani yüz sopa vurma. Zinada yüz sopa vardı ya. Onu vurma vacip olmaz. Hak vacip olmaz. Peki vacip olsa nasıl vacip olacaktı? Menfinin kaydıdır bu. Bi kıyâs-i ale zina. O ters ilişkiyi zinaya kıyas ederek... Diyecektik ki, madem ki zinada ceza olarak uygulanan imamın yüz topa vurmasıdır, o zaman bu fiilde de ona kıyasla, yani ters ilişki fiilinde de ona kıyasla imam yüz topa vurabilir diyecektik. Vacip şeylik böyle diyecektik. Peki böyle diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Çünkü hadler nas ile sabit olur, kıyasla sabit olamaz. Kıyasla sabit olsa ne olur? İdra'ul bir bişşubuhat. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haddleri şüphelerle düşürürüz diyor. Kıyas bir denizdir. Yani zan ifade ediyor. Kıyas zan ifade ettiği için o zaman burada ne var? Haddin subutunda şüphe var. Şüphe olması itibarıyla biz bu ters ilişki fiilini zinaya kıyas ederek Burada da yüz topa uygulanır diyemeyiz. Ram ile sabit oldu. Yani şüphe ile sabit oldu bu hüküm. Şüphe ile hat sabit olamaz. Niyetler konuğu bir şubuhat o hadise gönderme yapıyor. Çünkü hatler şüphelerle düşer. ve kıyatı delilun fihi şüpetun. Kıyat ise nedir? Kendisinde şüphe olan bir delildir. Ke vahid tıpkı haberi vahid gibi şünette. Nedir? O da kendisinde şüphe olan bir delildir. Onun için farkiyeti odanı yapamıyordu? ispat edemiyordu. Olaylar hududda ayrıca hatler, o kuvvetin mukaddaratın hatler, takdir edilmiş miktarlardır, cezalardır. Rahmet Haleci rak, yani kıyas, kıyasın teçhiri olamaz. Fil mukaddaratı şeriyeti, şerin takdir etmiş olduğu rakamlarda neyin teçhiri olamaz? Kıyasın teçhiri olamaz. Eğer zina suçundan dolayı şer Yüz topayı takdir etmişse kıyas ile o miktarda kıyas ile o miktar üzerinde ne yapılamaz? Herhangi bir müdahalede bulunulamaz. Müdahale nedir? O yüz topanın aşağı mı indireceğiz? Hayır. Biraz önce söylediğimiz gibi ters ilişki meselelerini ona kıyas ederek o takdir yapılamaz. Ve كَوْنْهُ تَعْذ۪يرًا mahkum بِهِنْ Tadir olmasına gelince, mübarek meseleyi iyi kavrat, bize iyi kavratmaya çalışıyor. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin. <Gülüyor> Hakikaten iyi kavratmaya çalışıyor. Bakınız, önce hak olandan girdi meseleye ki hat ancak neyle sabit olur? Nas ile kıyasla değil. Şimdi nereye giriyor? Tadir meşeleşine giriyor. Tadir'in kelime manası malum azarlamaz. O tadir kelimesine giriyor tazire girdiği zaman da bu kıyasta sabit olabilir olana misal olacak. Aslında tazir de hadde nedir? Cezadır netice itibariyle. Ama biri ancak nasıl sabit olur? Diğeri kıyas ile de sabit olabilir. Neden? Anlasın bakalım. Eğer mahkumu bir tacir tazir olursa, feyecudu subutu bil kıyas, onun subutu kıyas ile caiz olur. Neden? Lenne yani tacire neyse okubeten ve hadden. Okubetten maksat nedir? Had değildir. Had olsa naz gerekecektir. Had değildir. Bel huve hakkul asr. Kul, kul hakkıdır bu. Kul haklarında illa da naz olması gerekmiyor. Kıyas ile de ne olabilir bunlar? Ispat edilebilir. Bakınız. Hatta yecudu fiyhe eşşehadetu aleşşehade. Ve şahadetün nisa imar rica. Hadlerde şahit. Bir zat fiili müşahade eden kişi olmalıdır. Bir fiili müşahade eden kişi, müşahade ettiğini bir başkasına söylese, o başkası da yetkili makama falan kişi şöyle bir fiilde bulundu dese, ona itibar edilmez. E şahadet hale şahadedir bu. Ama tacirde itibar edilir. Hatlerde şahitlerin hepsinin erkek olma zorunluluğu var. Erkeklerle birlikte kadınlar şahitlik yapsa veya sadece kadınlar şahitlik yapsa hadde kabul edilmez. Mutlaka şahitlerin hepsinin ne olması gerekiyor? Erkek olması gerekiyor. Ama tazir cezasında erkeklerle birlikte kadınların şahitliği de kabul edilir. Kesair-i <Gülüyor> hukuk <Gülüyor> <Gülüyor> diğer kul haklarında da hüküm böyledir. Bu da bir kul hakkı olduğuna göre yani kul hakkına binaen verilen bir ceza olduğundan dolayı Tekiler öyle değil ha orada Allah hakkı da var. Yani hatlerde ne var Allah hakkı var. Heycunu tutur bi delilin fi şüphe şüphetin. O zaman kendisinde şüphe olan bir delille de bu tajdir ne olabilir? Cazib olur. Valla takdiri kendini ukubetinleyecek bi ukubetin mukadderetin. Ukubet olması takdiri üzerine bu tajdirin. Fakat o ne değildir? Şeran miktarı belirlenmiş olan bir ceza değildir tajdir. İza takdire bir çünkü küçük şeriatta ne yoktur? Tadir hakkında şer'in bir rakam koyması yoktur. Mesela zina suçunda yüz topayı koyuyor. Değil mi? İçki, şarap içmeden 80 topayı koyuyor. İftedi iftirada 80 topayı koyuyor. Ama tacir hakkında şer'in neyi yoktur? Bir rakam takdiri yoktur. Ekime kalmıştır o. O hakime kalmıştır. Sizhanevilere göre tazir cezası 3 sopadan hatta azarlama bile yeterlidir der bizim fıkıh kitaplar. Sopa olarak 3 sopadan başlar 39'a kadar gider, 40'a gitmez. Neden? Çünkü 40 haddir. Neyin haddidir? Biliyorsunuz erruk munassıfın. Kölelik yarılayıcıdır. Mesela iffete iftira cezasında hür olan biri bu iftirayı yapsa 80 sopayı ama köle olan biri bu iftirayı yapsa serrık, munassıf olduğunda nereye iner bu ceza? Kırka iner. Ama kırk da haktir demek ki. Kırktan aşağıya indiği zaman da nedir bu ceza? Takdir. Littadziri nesilim. Felirra'ifihi medhalun. Madert-i şer'in sayısında bir takdiri yoktur. Öyle ise burada kıyas ile ne yapılabilir? Takdir edilebilir. Rubi'ye ennen aleyhisselam aczera, racüle. Rivayet edilmiştir ki, peygamber efendimiz aleyhi salatu bir adamı ne yaptı? Tadir etti. Kâle li gayrihi ya muhannes. Dilimize sahip olalım. Peygamber efendimiz aleyhi salatu ve selam bir adam bir başkasına ey hulsâ demiş. Adam hulsâ değil, ey hulsâ demiş. Velevli hulsâ bile olsa. Çünkü bu hakaret içeriyor. Böyle deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kişiye ne yapmıştır? Tazir cezasını uygulamıştır. Hekâsû <gülüyor> Aleyhî Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamış olduğu bu tazir cezasına sahabi kıyas etmiştir. Neyi kıyas etmiştir? Tabii ki fukaha da. Kimi? Men kâleli feylihi ya fâsık, ya habis, ey fâsık, ey habis pis adam! Böyle diyen kişiye de fukaha ne uygulanır diyor? Tacir cezası uygulanır diyor. O zaman kendimizi bir muhasebeye çekelim bu noktada. Yani Müslümanlara karşı kullanmış olduğumuz ifadelerde kendimizi bir muhasebeye çekelim bu ifadeyi duyduktan sonra. Evlak ruhuma. Niye peki bu ya fasık ya habis ifadelerini... Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın Ya Muhannes denen kişiye tadil cezası uygulamasına kıyas ettiler. lil iştirak fil-illeti, illette ortaklık vardır aralarında da ondan dolayı. Nedir o? ve hiyyel ve il şeyin ediyet etme karşı taraftakine ve ona ağır, utanacağı bir şeyi katma var burada bu kelimeyi söylemek. Şimdi bu tutub tutubü 3 talat terbâtatın ala Şimdi gelelim biz ana konumuza. İmamın yan yetkili makamının bu ta'zir için bir ceza uygulayacak ya. orada 3 sopa veya 39 sopa vurmasının vücubu ki hüküm o hükmün subutu nedir? Şimdi o ta'zirin neşine geldiği mahkumu bih olan ta'zirin haline gel. يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِبْدَرْ بِي تَعِّيرًا O vurmanın tazir olmasına dayanıyor. O zaman tazir mahkumu bih olanın neşidir? Halidir. Mahkumu bih nedir? İmamın 3 veya 39 sopa vurmasıdır. O zaman 3 veya 39 sopa vurması imamın niye 40 değil, 50 değil, 60 değil değil de, de, de 39'a kadar gidiyor? Çünkü had değil bu. Nedir ya? Tazirdir. Yani bu mahkumu bih dediğimiz İmama 3 ve 30 veya 69 topaya kadar olan topalar arasında bir topayı vurması bu mahkumun bir, bunun haline tazir olması. Tazir işe neyle de sabit olur? Kıyas ile de sabit olur. Peki, daha fazla yormayalım inşallah. Aslında bir treymonu madem orayı okudum size, sabiten bir kıyasmış çünkü neticeyi de versin bize. Dolayısıyla hulaka özet olarak neticeyi veriyor bize. Fekâne bazı ahvalil mahkûmû bih. Dolayısıyla mahkumu bih'in bazı halleri olmuştur. Sabiten bir kıyas. Kıyas ile sabittir. Tadir gibi. Mahkûmû bih üçten 39'a kadar sopa vurma ise, imamın o sopayı vurması ise, onun hali nedir? Tadir olmasıdır. Tadir gibi. Ve bazı hâlem yesbut. Bazısı da kıyasla sabit olmadı. Hat gibi. Mahkum-ı hallerinden bazısı kıyas ile sabit olur tacir gibi, bazısı kıyas ile sabit olmaz, hat gibi. Ve kilahuma tacir ve hatten her ikisi kişi aleyhi subutul vücub. Bak hem tacire hem hatte ne tevakkuf ediyor? Subutul vücub. Vücubun sabit olması ki ve huvel hukum. Vucub dediğimiz şey de hükümdür. Neticeyi güzel bağlamıştır. Peki. Daha ne gibi? Ve ki ahvalil mahkum aleyhim et de döndük şimdi. Demiştik ki, bu haller, Kıyas-ı İftirani'nin Kıbrâsında, Kıyas-ı içinde kullanılan bu haller, itibara alınan bu haller, isterse ahkamdan neş'et etsin. Ne gibi? Hükmün birinci dereceden halleri gibi, daha ne gibi? Mahkûm-u şimdi de ve mahkum u Aleyhim halleri gibi ki, Mahkumu bihin ve mahkum aleyhin halleri ikinci dereceden hükmün neydi hali? Ve mükemmel mahkum aleyi mahkum aley mükemmelt, bilm aleyine hükm verilen kişi demektir. Onun halleri, Mükellefin halleri. Peki ne ha bu haller mahkum aleyhin halleri, taqtelifur, bıxtılafıhi mahkum aleyhin ixtılaf etmesiyle farklı kişiler olmasıyla ne olur? Bu ahkam değişir. Bakınız, mahkumun aleyh dediğimiz mükellef, aklı başında buluğa ermiş olursa, ona verilecek olan hüküm başkadır. Çocuk olursa veya deli olursa, ona verilecek olan hüküm başkadır. Aynı konuda farklı hüküm verilir onlara. Onun için diyor ki, dolayısıyla mahkum aleyhin halleri de, Fıkhi, bir fıkhi dediğimiz o a, fıkhi, fıkhi hükümlerden olması gerekiyor? Yani fiile ispat edilen hükümde, assalat-ı vacibet'in gibi içinde ne oluyor? İtibara alınıyor. E, elbette alınıyor. Akıllı buluğa ermiş mükellefin namaz kılması farzdır. Delinin namaz kılması farz mıdır? Hayır değil. Bakınız itibar alınıyor. Ve binnafari ila vücudil avarzi alel ehliyeti ehliyeti meneden şeylere nazarla mahkum aleyhin hükümleri ne yapıyor? Mükellefin hükümleri değişiyor. Biliyorsunuz e, usulde de var fıkıhta da geçer bu. Avarız nevani' dediğimiz kişinin ehliyetini engelleyici şeyler var. Nedir bunlar? Sigar. Nedir bunlar? Junun. Nedir bu? ate? İlahi. Vademiha. Olması ve olmamasına göre mükellefin yani mahkum aleyhin ahkamı ne yapıyor? Değişiyor. Şimdi eee çok kısa bir ifadesi var. Onu size gene okuyayım oradan. Kahvalil mahkum aleyhî vel murâd bihâ kevnu mahkum aleyhîn hâlibet. halinin ne olduğunu kelime olarak, ifade olarak bize ne yapıyor? İzmirî söylüyor. Diyor ki مِنْ كَوْنُ aleyhi حُكِمْ عَلَيْهِ بِالْوَجُوبْ Vücub veya diğer hükümlerle aleyhine hükmedilen kişinin olması ne olması? مُسْتَجْمَعَنْ لِشَرَائِطِ bir salimen minel avazi ehliyeti, ehliyet şartlarını cem olması aynı zamanda ehliyeti engelleyen manilerden de ne olması? salim olması işte bu nedir? mahkumun بِهِمْ حَالِ bu aynı zamanda nedir? Hükmün ikinci dereceden halidir. Yani delil hükmü ispat ederken o hükmün ikinci dereceden bu hallerini de, hallerini de neye alıyor? İtibara alıyor. İtibara almadan nerede oluyor? Kıyas-ı İftirami'nin kübrasında, kıyas-ı İstisna'idin mülâzileşinde. Ve hua minel ahvalil hukum diyor. Gördük, şöyle diyor. Bu da hükmün hallerindendir. İlâ <gülüyor> Peki. Hem ki gelelim şimdi neticeye, bunları anlatır. Bu haller, ister delilden neş'et etsin, ister delilin birinci ve ikinci dereceden halleri olsun, delilden neş'et eden, hangi haller? Min <Sessizlik> inne laha leha zamir hallere gidiyordu tarihte. Bu hallerin neş'i vardı? Dakhlenti <Sessizlik> isbat-ı saniyeti bil ula, edillenin ahkamı isbat etmesinde teşhiri olan haller, İşte bu haller. Ki tesiri anlatmıştık, kıyas-ı iftiraninin kübrasında, kıyas-ı istisnainin şimdi itibar alınacak olan şeylerdir bunlar. İşte bu haller nereden neş'et ediyor, nereden doğuyor, nereden kaynaklanıyor? Bu haller ya edilleden birinci derecedeki halleridir, ya ikinci derecedeki halleridir veya ahkamın birinci dereceden halleridir veya ahkamın ikinci dereceden halleri ki onlar mahkumu bih ile mahkumu aleyhim halleridir. Bunu bize söylemiş oldu. Şimdi bunu bildikten sonra felkübrayyatü kıyası iftirani'deki kübralar velmulazematü kıyası istisnai'deki şart ceza yani mukaddem talih cümleci mülazemat velmevahisul mutallikatu bimâ fîhima o kübrayat ve mülazemata e, mülazemata taalluk eden bahisler ki o bahisler nedir? İkinci dereceden hallerdir. Yani bu Beyanı yedir. Min onu beyan ediyor. Minel kuyudi ve sıfatih. Bunlar nedir? Mesailül usul. İşte usul ilminin mesaili dediğimiz ki dünkü derste söylemiştik. Bazen kayde külliye söylüyor. Bazen kadıhyeyi külliye söylüyor. Bazen de mesail, meshele tabiri kullanıyor. Buradaki mesailden maksat nedir? Kavaidi külliyedir. Usul ilminin kavaidi külliyeti bunlardır. Bunlardan oluşmaktadır. İşte o kavayı külliye ile ne yapıyoruz o kavayı külliyeye sehletül husul olan ki bir sonraki dersimizin konusu olacak onu katıyoruz maddi fıkhiye gidiyoruz yani namaz vaciptir faiz haramdır ilahîli bunlara gidiyoruz. Dahula bu ne? Kevnül dikel kuran ve mülazamat ve Mesailu'l usul, mesailen usul. Bu kübra hayatın ve kuyut ve vasıflar gibi bahislerin usulün meseleci olması, usulün kaydeyliği olması nedir? El ma'nî kast edilen budur. Neyle? Bir kavmihi muarrifan usul ilminin olmasıyla kast edilen budur. Ne olması muarrifan lil ahval. Ahvali bize bildirici, tanıtıcı, bize anlatıcı, bize bildiren yani, bize tanıtan. usul ilmi mi bize neyi tanıtıyor? Ahvali tanıtıyor. İşte o bizim usul tarihinde geçen, e, usul neydi? İlmun yorafu bihi ahvalül edilleti vel ahkam. Edille ve ahkamın halleri marifet edilir. İşte o marifette maksat bu. usul ilmi bize bunu öğretecek, Bunu öğretiyor yani. Okuduğumuz zaman anlayacağız bunu inşallah. Bu yapmış olduğumuz tarifin özeti şudur. Yani usule dair yaptığımız ilmin يُوْرَفُ بِهِ لَا tarifin özetini de veriyor. Çünkü araya çok mesele koyduğu için bir özetle beraber tarifin bütününü hatırlayıp bu konuyu bitirelim demek istiyorum Allah'u üzere. Özeti şudur. اَنَّمَسَا اِلَا الْفُقْحِيَّ Fıkhi meseleler. Ne gibi meşela? كَوْجُوبِ salat Namazın vacip olması gibi. Bu fıkhi meseleler, muştenhidetün ilâ edilletin muayyenetin, muayyen delillere dayanmaktadır. Ne gibi o delil mesela? E, Vücubus salata göre, akimus salat. Namazın vücubu nedir bu? Bu namazın vücubu dediğimiz, fıkhi bir meseledir. Namazın vücubu olan bu fıkhi mesele, neye dayanmaktadır? Muayyen bir delile dayanmaktadır. Muayyen delil nedir bunun için? Akimus salat. İcmiliye bakarsanız göreceksiniz. Tortajufi istimatıha, istimatıha bu fıkhi meselenlerin şikayet olmasında ihtiyaç duyuluyor. Neye ilah marifeti ahval ile dille ahkam, edille ve ahkamın hallerini bilmeye ihtiyaç duyuluyor. Ya geride anlattıklarını anlattıkları özetliyor. bir şey söylemiyorum. Elleki o ahval ki latem hasuru fi adedin, o ahval bir adede sıkışmaz. Kıyamete kadar insanların çok çok değişik halleri olacak. Mesela günümüzde yeni yeni mes'eleler çıkıyor, geçmişte olmayan. Haller sürekli değişiyor. Ve bu hallere İslam hüküm üretmeyecek mi? Elbette üretecek. O zaman siz, usulcü yani, usulcü ne yapması gerekir? Tek tek mes'elelerle değil ya, bütün meseleleri, hatta kıyamete kadar gelecek olan, bütün meseleleri kapsayacak olan kuralları vermelidir. Ve onu yapıyor usulcüler. Dolayısıyla yeni olacak, yani geçmişte olmayan ama günümüzde yeni gündeme gelen, mesela Türk gibi, değil mi? Yeni gündeme gelen meselelere usulcüler koymuş oldukları külli kaideler ile mutlaka, eğer o kaideleri kullanma kabiliyeti olan kişiler varsa, o kabiliyetle mutlaka yeni meşelelere ne yapacaklardır? Caizdir veya caiz değildir diye hüküm üreteceklerdir. Onun için diyor ki, bu haller bir sayıyla, sayıya sıkışmaz, bir sayıyla sınırlı değil. Değil ki, وَتَمَكَّنَ اُمْ يَنْطَبِّ تَفَاصِيلِهِ O sayının tek tek fertlerini tavsilleri o demektir. Onları zapt etmeye kadir olunan bir sayıya sıkışmış değildir. O zaman usulcü neye ihtiyaç duyar? Faktice ila marifetiha. Bu hallerin bilinmesine ihtiyaç vardır. Nasıl? Ala vekin Külli bir cihet ile. O kazıya külliye dediğimiz olur işte. bu Mufassal değil. Fert değil. Ya bütün fertleri kapsayan demektir. İcmali. Ve külli bir cihet üzere o halleri bilecek. يُرْجَعُ ileyhi O külli cihete müracaat edilecek. عند قَصْدِ الْاِصْتِنْبَاد hüküm çıkarılması kast edildiğinde ne yapılacak? O kaideye müracaat edilecektir. وَيُشَمَّا bir الْمُتَكَفِّلُ بِتَعْرِيفِهَا Bu ahvali bildirmeyi tekeffül eden buna kefil olan ilme ilim de adlandırılıyor. Ne diye? أَلَى ذَلِكَ Bu cihet üzere bilme halleri tabi değil mi? İcmali olan. Külli bir cihetle. Buna ne deniyor? Usul-el fıkhi. İşte usul fıkıh budur. Ben İzmiri'yi gene okumak isterim size ama baya uzundur. Orayı okuyun derim size. İbareti zor değil, kolaydır. Hada, hudhada haddi. Bunu al. Tarihi bitirdik. Bugünkü usul dersini de bununla bitirelim. Biraz fıkıh okuyalım inşallah. Dünkü dersimizde اخيار البائع. Satıcının muhayyerliği ve la muhayyerin müşteri ve müşterinin muhayyerliği ile beraber olsun. Satıcının muhayyerliği yemna'u khurûce'l-mabî'i min milkih ittifaken. Satılan malın satıcının mülkünden çıkmasını ittifakla yani Hanefilerin ittifakıyla ne yapar engeller gerek i̇bam Azam'a göre, gerekse diğer iki imama göre eğer satıcı muhayyerse, müşteri ister muhayyer olsun ister olmasın, satıcı muhayyerse, yani kişi malını satarken üç gün muhayyer olma şartıyla bu malı sana sattım dese, müşteri ister muhayyer olsun ister olmasın, önemli değil. O aldım dese veya ben de üç gün muhayyer olarak onu aldım dese, hiç fark etmiyor, satıcı muhayyer olursa Satıcının bu muhayyerliği يَمَّعُ خُرُجَ الْمَب۪ي۪ي۪ مِنْ مِلْكِهِ اتِفَاكًا İttifakla satılan malın satıcının mülkünden çıkmasını engeller. Ve bize zaten o lazım. Neden? Çünkü dünkü dersimizde biz ne söylemiştik? Demiştik ki kıyar şartın özelliği nedir? Bu bir mani neyi men ediyor? Hükmün başlamasını men ediyor Hüküm nedir? اِلَّتْ بَيْعْدِ Hicabla <gülüyor> kabul. Hüküm ne? مِيْك Yani satılan mala müşterinin malik olmasın, paraya da satıcının malik olmasın. Onun zaten ne olmaması lazım? Başlamaması lazım. İşte onun için diyor ki, gerçi bunda ittifak var. İmam-ı Azam'a göre de, İmamey'ne göre de satıcı muhayyer olursa satmış olduğu vallaki mülkiyet satıcıdan çıkmaz. O muhayyeri bunu engeller. Hala o malın maliki kimdir? Satıcıdır. İttifaken, fe'in kabadahu, bu olması gerekendi zaten dünkü dersinde işaret ettiği. Ancak, fe'in kabadahu el müşteri, müşteri böyle bir alışverişte satılan malı teslim alacak olsa, tasvir yapalım, Burahli, sana üç gün muhayyer olmam şartıyla beş YTL'ye sattım, sende aldım, dedim. Ve Burahli'yi sana teslim ettim. Feyim kapadahu el müşteri. Müşteri Burahli'nin yanına satılan malı ne yaptı? Teslim aldı. Fehaleketi yedi. Ve sonra da burahli müşterinin elinde helak oldu. Şimdi birinci soru. Burada Rahle'ye hala kim malikte alışveriş olduğu halde? Satıcı. Bu malı müşteriye teslim eden kim? Satıcı. Rızasıyla teslim etti. Hemen akla geliyor ki, o zaman rızasıyla teslim ettiyse ve bu mala halen de satıcı malik ise, müşteri malik değildi ise, netice nedir baktığımız zaman, gördüğümüz nedir? Bir mal, bir başkasına, Mal sahibinin rızasıyla teslim edilmiştir. O zaman helak dedik, ihlak demedik. Ve malı elinde bulunduranın elinde bu mal helak olmuştur. Emanet gibidir, bir şey ödemesi gerekmez gibi geliyor akla ilk bakışta. Ama öyle değildir. İlk bakışta insanın aklına bu gelir. Hıyar, o muhayyellik müddeti dediğimiz üç gün içerisinde bu mal müşterinin elinde helak olsa laminehu bil kıymeti. Müşteri bu malı tazmin eder. Ne ile bil kıymeti? Kıymet ile tazmin eder. Yani o malın akitte konuşulan rakam değil. Bakınız bir semeli müsemma vardır bir de kıymet vardır. Ben ne demiştim biraz önce? Bu misal benim paraya ihtiyacım vardır. Bu malı değerinden daha düşüğüne sana satabilirim. Normalde bu rahle 7 lira ederken, 7 TL ederken sana 5 TL'ye 3 gün muhayyir olma şartıyla sattım dedim, sen de aldım dedim. Malı sana teslim ettim ve mal temin elinde helak oldu. Helak oldu ise müşteri bu malın akitte konuşulan miktar parasını değil ki 5 TL konuşmuştuk, kıymetini öder. Kıymetini kim koyacak? Tabii ki muqaddimin, yani bu malların kıymetinden anlayan insanlar var. Onlar bunun kıymetini koyacak. O kıymet yedi de olabilir, dört de olabilir. Yani konuşulan rakamdan aşağı da olabilir, yukarı da olabilir. Ne olursa onu ödeyecektir. Lev tabii ki bu e, akde mevzubahit olan, mahal olan kıyemî bir mal ise. Ne bilmişti? Lev Eğer mal misliği arpa buğday gibi ölçülen tartılan mallardan ise o zaman misliğini öder. Niye öder? Hani demiştim ya ilk akla gelen ya bu mal eğer satıcı muhayyer çekiyor o muhayyer o zaman satılan malın mülkiyeti satıcının mülkünden çıkmıyor çıkmadığı halde hala satıcı ona malik ve malik olduğu bir malı bir insan başka bir insana teslim etse ve o teslim ettiği kişinin elindeki kişi ona helak etmiyor o ihlaktır. kendi helak olsa o mal ilk akla gelen dediğim gibi bu emanet gibidir. Dolayısıyla müşterinin bir şey ödemesi gerekmez. İlk adda gelen budur. Ama öder diyor. Hem de kıymetini niçin? Yan al Çünkü bu alışveriş, o müşterinin teşlim aldığı malın helakıyla ne olur? Fes olur. Bakıp fes oldu bir zaman. Niye? E ortada mahalle. Hadi diyelim ki satıcı muhayyerdi. O mal helak olduktan sonra aktif onayladım dese e ortada akde mahal olacak bir mal olması lazım var mı? E yok helak olmuş. Yani كَانَ مَوْقُفًا Çünkü bu akit neydi? Mevkuf idi. İcadete bağlı idi. Onaylasa nafiz olacaktı. اَوَلَا نَفَاذَا بِدُونِ الْمَحَلِّ Mahal olmadan nefaz olmazdı. Biliyorsunuz mevkuf akitlerde biz akdin ilk şamasını yaptığımızda akit akittir veya gayrimünakit batıldır. Münakit olan da ya sahittir veya faşittir. Sahih olan da ya mevkuftur veya nafizdir. Nafiz yani nefaz neyin mukabiliydi? Mevkufun mukabiliydi. Dolayısıyla mevkuf olan akitte o mevkuflu kaldırdığımız zaman devreye ne girecekti? Nefaz girecekti. Nefazın devreye girebilmesi için ne gerekiyor? Satılan malın mevcut olması gerekiyor. Mahal gerekiyor. Halbuki burada mal ne olmuş? Akit mevkuf iken helak olmuş. Ondan sonra nefazın devreye girmesi söz konusu değil. Onun için diyor ki وَلَا نَفَاذَ بِدُونِ الْمَحَلِ فَيَبْقَى مَقْبُوضًا فِي يَدِهِ عَلَا تَوْمِشْشِرَى Bunun üzerine konuşacağız. Fethül Kadir'den bir nakil yapacağım size gene inşallah. Tabi ibare şudur, feyab kâfi yedihi makbu'dan. Fî yapkaya talip ediyor. Nitekim fetül kader ibareyi de feyab kâfi yedihi makbu'dan. Feyab kâ. O müşterinin teslim aldığı mal var ya, o almış olduğu mal kalır, fi yedihi müşterinin elinde ne zaman kalır daha helak olmadan önce. Helak olmadan önce müşterinin elinde o mal ne olarak kabul ediliyor? Makbu'dan, teslim alınan bir mal olarak. Nasıl teslim alınan? Hala <gülüyor> sevmiş Satın alma pazarlığı üzerine teslim alınan bir mal olarak onun elinde kalır. O zaman sevmiş nedir? Hükmü nedir? Onu bir bilmek lazım. Sevmiş mukabili olan bir şey var mı ki? Vardır. O da sevm nazardır. O nedir? Onun hükmü nedir? Onu da bilmek lazım. Şimdi Fethül Kadir'den bir ibare okuyacağım. Fethül Kadir bu konunun hakikaten derununa inmiştir. Bakınız. Aynı ibare orada var. Hemen onu vurguluyor. Çünkü ilk akla gelen, biraz önce söyledim. Madem ki bu satılan malın mülkiyeti satıcıdan çıkmıyor müşteri muhayyer olduğunda malı da rızasıyla müşteriye teslim etmiştir. O zaman bu müşterinin elinde emanet hükmünde olsa gerektir. İlk atla gelen budur. Onu vurgulamak için Kemal İbn-i kadir de diyor ki لَا عَلَا وَكِلْا kelvediati كَالْوَدِعَةِ iharati Böyle, vedia gibi, ihara gibi, karşılıksız kullanmak üzere bir malı birine vermeye ihara denir. Öyle bir şekilde müşterinin elinde o mal durmamaktadır. Ya nasıl duruyor? ''Alâ sevmiş şirâ'' makbuldur. Yani satın alma pazarlığı üzere teslim alınan bir mal kabilinden müşterinin elinde o mal durmaktadır. ''Alâ sevmiş şirâ'' teslim alınan bir mal müşterinin elinde helak olsa orada hüküm ne ise burada da hüküm o olmalıdır. Orada hüküm konuşulan paranın değil kıymetinin tazmin edilmesi idi. Burada da hüküm olur. Konuşalım biraz. Liyanahu, neden peki burada şu, şu soruyu da şu sorunun cevabını da vermek lazım. Neden biz müşterinin elinde konumuz olan akitte müşterinin elindeki malı ala sevmiş şira, edilen mal olarak sayıyoruz? Liyannehu ma raziyel bi illa ala cihetil ahdi. Çünkü satıcı, bakınız, önce şunu söyleyeyim. Birisi gelse bana dese ki, şu rahleyi bana ver iki gün kullanayım. Al kullan, bu ihara Bu rahle onun elinde nedir? Emanettir. Emanet dediğimiz bu. Peki, emanet bu. Peki bizim konumuz olan akitteki muhayyerlikten sonra, satıcının muhayyerliğinden sonra... Satıcının malı müşteriye teslim etmesinde ana gayesi nedir? O mal onun olacaktır ben rıza gösterirsem. Gaye budur. Halbuki emanette gaye o değil. Kullansın versin. Kullanır da helak olursa ne yapalım diyecek ve geçecektir. Ama burada yani bu hıyar şartın bulunmuş olduğu akitte diyor lأنّه çünkü satıcı maradhiye el-bayi'u biqdhihi müşterinin o teslim almasına rıza göstermiyor إلا ancak rıza gösteriyor nasıl alaqihetil ahd diye akit ciheti üzere rıza gösteriyor sonra faqallu ma fihi en yekuna kel mahbuzu ala sem'ra akit cihetinden teslim alınan bir malda en asgari noktada söylenecek olan nedir bu teşdim alınan ala semi şira teşdim alınmıştır demektir. Ne demek ala semi şira? Ala semin mazhar. Bir mağazaya girdiniz. Fazla edelim ki bu mağaza dükacıya mağazası. Oradan kırılır cinsden olan bir malı aldınız. Dediniz ki dükkan sahibine. Müsaade. Et, bunu bir evdekilere göstereyim. Ondan sonra konuşur, şıratında anlaşır bir şey yaparız aldınız o şeyi götürdünüz. Gösterdiğiniz ibaretin de okuyacağım size şimdi faturadan. O arada gelirken sizin bir kastınız olmadan güçlü kırıldı veya bir çocuk taş attı geldi ona isabet etti, telef oldu bu. Şimdi bu malın kıymetini bu müşteri konumunda olan müşteri değil bu. Daha müşteri konumunda hem, O konumda olan kişi mağaza sahibine ödemesi gerekiyor mu? Hayır. Neden? Bunun adı sevmun nazar. Ne demek? Bakacak, inceleyecek, O inceleme pazarlığı bu daha henüz. Yoksa bir fiyat konuşulmuyor. Fiyat konuşulsa tevmuş şira olacak o zaman. Satın alma pazarlığına geçeceksiniz. Bakınız, bir malı girdiğiniz zaman da mağazaya, malın özelliklerini sormanız sevmuş şira değil, sevmun nazar. Sevmuş şira ne zaman tahakkuk eder? O malın fiyatı hakkında satıcı ile müşteri tartışmaya başlar ve bir rakam üzerine gelirlerse, ama aklı yapmıyorlar ha, tartışıyorlar sadece. 10 liraya ben bunu sana satarım, o da uygundur, 10 liraya alabilirim. Diyor, ondan sonra biraz daha da düşünmek istiyor. Böyle, ve alıyor malı gidiyor. Birine gösterecek, ondan sonra gelip ne yapacak? Aldım sattım diyecek. Daha aldım sattım dememiş. Ama neyi yapmışlar? Fiyatın kararlaştırmasını yapmışlar. İşte bu, bu pazarlık nasıl bir pazarlıktır? Satın alma pazarlığıdır. Bu satın alma pazarlığıdır. Bir önceki Seumur nazar ise malın durumunu öğrenme pazarı. Konuşmaları gibi. Seumur biraz önce dedik o caciyenin altı atıya konuşmuyorlar. Sadece götürüyor, bak diyor, gelirken telef oluyor. Emanet hükmündedir. Elinde helak olursa mağaza sahibine bir şey ödemesi gerekmez. Ama o rakam konuşulursa nasıl mesela ki biraz sonra ibareyi de okuyacağım. Satıcı müşteriye dese ki al şunu. Yani ben bunu satın aldım de adam. E, bunu satın al. 10 TL'ye Git gösterecek bir adama bir de göstereyim onu dese adam. Gidip gösterse gelirken helak olsa ne olacak şimdi? Ödemesi gerekecek. Eğer fiyat koymuşlarsa ödemesi gerekiyor. Çünkü o sen Satın alma pazarlığı oldu. Onun, bunun üzerine Fethül Kabir'den size bir ibarede okuyayım. Ala ve fil makbuzu ala satın alma pazarlığı üzerine teşkim alınan mal el kıymet. Bu malda helak olma durumunda ne vardır? Kıymetini ödeme vardır. Ne zaman? İzâhelekehâza bu mal helak olduğunda? Bu durum ne zaman da söz konusu olabilir diyor. İzakanel kabz ba'de tesmiyeti semen. Müşterinin malı çeşdim alması, parayı diklettikten sonra olmuş ise bu semun semuşra. Ondan sonra müşterinin elinde helak olursa ne olur bu? Kıymeti tatmin edilmesi gereken olur. Ama idalemüşemme semenun. Eğer bir para dikililmezse bu da semun şey nazar. Hiçbirini koymuyorum ama o da semun şey nazar. Bir para cikredilmezse, فَلَاْضَمَانَةِ الصَّح۪ي Sahi olan görüşe göre burada helak durumunda ne yoktur? Tazmin yoktur. Biraz önce verdiğimiz zükkaciye misali gibi. وَاَلَيْهِ فُرِّحَ Bu anlatılan üzerine şu fer'i meş'ele getirilmiştir. مَا ذَكَرَهُ اَبُولَّيْتِ فِي الْعُيُونَ Ebu'l-leys'in uy'un isimli eşerinde cikrettiği bir meş'ele var onu anlatıyor bunun üzerine. Fi رَجُلِنْ اَقَدَ سَوْبَنْ فَقَالَ bir elbise almış adam, Fekale satıcı bu adama diyor ki, İdhebbihi feyn razite iştaraytehu Al bunu götür, eğer razı olursan onu satın alırsın. Febaafiyyedihi Elinde ne oldu giderken? Helak oldu. Felem gelzemhu şey'un Müşterinin bir şey ödemesi gerekmez. Niye? Paradan bahis yapılmadı ki. Ama Fekale satıcı müşteriye derse ki, In razitehu, işte raytehu, Eğer razı olursan on birheme onu satın alırsın dese, o da alıp onu götürse, tabi ki ondan sonra izhettiği diyor ona, giderken de mal helak olsa parayı ödemesi gerekir. Niye? Çünkü bu sevmiş şiradır da ondan dolayı. Peki, kâne zâminen ediyor. Şimdi tekrar ibaremize dönelim. Dolayısıyla müşterinin elinde bu mal helak olursa daminaho bil kıymeti kıymet ile onu öder dedik. Le kıymiyen ve bilmiştii eğer misti ise öder. Neden? Lennel beya binetciyan tacıbu bil helak. çünkü bey helak ile hesxulur niye? Lennaho kana maqufan çünkü bu beyğne neydi? maquf ibi satıcı muayyir olduğundan dolayı. mahal. Mahal olmadan da nefaz olamaz. Biraz önce anlattım. Mevkufun mukabiline gidi, nefaz idi. O mevkufiyet ortadan kalkınca nefaz devreye girecekti. Nefazın devreye girebilmesi için ne lazım? Mahal lazım. Halbuki mahal yoktur, mal helal olur. Helal olur. Fe yapsamak buzantiyyedi hala sevmiş Peki. Ve fihim sevmul şirada ise el kıymet. Kıymet vardır. O zaman kıymetini Fil kıymi kıymi malda vermişti filmistiymiş diyor malda da Mitchell vardır fet aslında fetül kadil de böyle değil mesele tam ama o fetül kadilin okuduğu nimareden almıştır burayı ama aynını almamıştır mana olarak almıştır ona. Veren heleki fil bil bağır <gülüyor> ha üç gün muhayyer olma şartıyla bu malı sana sattım sen de istersen üç gün muhayyer olma şartıyla satın aldım de istersen aldım de hiç önemli değil ama sattı ki muhayyer burada sattım dedim. Daha sonra bu malı ben sana teslim etmeden benim elimde helak oldu mal. Fiyedi fiyedil bağırıyor. Evet. Fiyedil bağır. Zaten öyle demiş onlar. İnfet hal beyim. Beyim ne olur? Kes olur. Peki bir şey gerekir mi? Evet la şey. Al müşterim. Müşteri bir şey gerekmez. Niye? İtibarını ala mutlak bil mutlak. Mutlak olan alışverişe kıyasla. Mutlak alışveriş dediği nedir? kıyar şarttan mutlak. Yani muhayyelik olmayan bir alışverişle ben desem ki, şu malı sana 17L'ye sattım, sende aldım desem, bakın orada bir kıyar yok, bir muhayyelik yok. Daha malı sana teslim etmeden, mal benim elimde helak olsa, bu mal kimden gider? Benden gider. Ve ne olur yaptığımız akit ortadan kalkar. Müşteriye bir şey gerekir mi? Gerekmez. Mutlak akitte durum bu idi. İşte bu. Kıyar şart olan akıpte de satıcı muhayyer iken malı müşteriye teslim etmeden satıcının elinde helak olursa aynen mutlak akıpteki hüküm burada da geçerli olur. Hayır. Bunu da hidayeden almıştır. Ee, biraz önce anlattı mı? Ve hıyar müşteri onu dersten sona sorarsanız o zaman cevabını veririz yoksa burada dersi bölmeyelim ondan dolayı. Müşterinin muhayyerliği lahayet mahru huruc elmediği. Müşterinin muhayyerliği satılan malın çıkmasını engellemez. Nereden çıkması min milk satıcının mülkünden çıkmasını engellemez. Bu nedir bu? Bir icma. Cevharat Hanefilerin yani İmam-ı ve İmameynin ittifakıyla engellemez. Bu malı sana on TL'ye sattım. Sen de diyorsun ki 3 gün muhayyer olma şartıyla aldım. Şimdi burada satmış olduğun bu rahleden benim satıcının mülkiyeti çıktı mı? Çıktı. Çıkmasını engellemez diyorum. Yani çıkar demektir. Çıktı. Çıktı ama müşterinin mülküne girdi mi? Girmedi o noktada ihtilaf var. Satıcı, müşteri muhayyer olduğu zaman satıcının mülkünden o satılan malın çıkması hususunda ittifak ama müşterinin mülküne girdi mi girmedi mi o hususta ihtilaf vardır. O hususta İmam-ı Azam diyor ki girmemiştir, İmam-ı diyor ki girmiştir. İmam-ı Azam'ın dediğini alırız. Neden? Hiç başka bir şeye bakmadan Dünkü dersin başında biz demiştik ki, kıyar şartı, kıyar ruhiyet ve hıyar ayıptan önce getirmesinin sebebi, kıyar şart hükmün iktidasını engeller demiştik. Hüküm neydi? Müşterinin satın aldığı mala malik olmasıydı. O müşterinin satın aldığı mala malik olması başlamaz demektir bu. Kıyar şart ister satıcıda olsun ister müşteride olsun başlamaz demektir. İşte burada bir şimdi diyorsak ki müşteri mukayyer olduğunda malın mülkiyeti satıcıdan çıkar. Çıksın o önemli değil. Ama müşteri ona malik olur mu? Gerideki konuştuğumuzda uygun olan müşterinin ona malik olmamasıdır. O mülkün başlamamasıdır İptidasını çünkü hıyar meneder demiştik bir dünkü derste. Başlamamasıdır. i̇mam Azam başlamaz diyor zaten. İptidadaki verilen bilgi de ondan dolayı. Diyor. Ama İmamey'ne göre müşterinin mülküne girer. اَخِيَارُ الْمُشْتَرِي لَا يَمْ عُخُرُجَ الْمَبِعِ Müşterinin muhayyerliği, mebi'in satılan malın مِنْ مِلْكِ Satıcının mülkünden çıkmasını engellemez. Yani çıkar, bilicma. Cevhalat. İlla. Ama şu kadar var ki اَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَمْلِكُهُ عِلَّذِ حَنِيفَةَ <gülüyor> Ebu Hanife'ye göre müşteri o mala malik olamaz. Ve kâla, imameyn demişlerdir ki, yemmikuhu, o mala malik olur. Şimdi, önce imameynin gerekçesini, sonra da imam-ı azamın gerekçesini getirecektir. İmameyne göre müşteri o mala malik olur. Müşteri muhayyek olduğu zamanda satılan mal, satıcının mülkünden çıktığı gibi, müşterinin mülküne de girer. Müşteri ona malik olur, imameyn diyor. Neden? Liennehu, niye malik olur? Liennehu lamma kharaca amminkil bâyi'in. Ya bu mal diyor imameyim. Madem ki satıcının mülkünden çıktı havada kalamaz. Sahibe olamaz. Yani sahipsiz bir mal gibi ortada kalamaz. Bunun bir maliki olması lazım. O malikte kim olabilir? Tabii ki müşteri olacak. Kharaca min milkil bâhir helevlem yedhul müşteri. Şayet bu mal müşterinin mülküne girmeyecek olsa yekunuza ilen la ila la vâsilel la Ayrılan bir mülk hem de bir başkasına vasıl olmadan. Böyle bir şey var mı diyor Şeri yoktur diyor. Valla ahdelena böyle bir bilgi yoktur bizim için. Bihi bu hususta bir şer Şartlı Şerif de bu hususta bizim için böyle bir bilgi yok. Dolayısıyla mecburen onun mülküne girecektir diyor. Kim imame diyor. Bu hanife ne diyor peki? Rahimahullah. Ve bir hanife Ebu bu hanifenin diliyle şudur. اَنَّهُ لَمَّا لَنْ يَخْرُجْ أَسَّمَنُوا مِنْ milkihi? Mesela ne taraftan bakıyor? Şimdi bakınız. Müşteri mukayyer olduğu zamanda satılan malın mülkiyeti satıcıdan çıktı onu anladık. Bunda ittifak var zaten de. Peki müşterinin vereceği para müşterinin mülkünden çıktı mı? Yok. O muhayyer zaten niye çıktı? Onda da ittifak var. Çıkmaz. Ha demek ki biz burada bir akit yapıyoruz, bir şey vereceğiz, bir şey alacağız, buna muavaza dedik. Bir şey verip bir şey alma. Bunun adı nedir? Muavaza. Burada biz böyle bir muavaza akdi gerçekleştiriyoruz. Bir şey vereceğiz, bir şey alacağız. İmam-ı Azam diyor. Bu müşteri muhayyer olma durumunda satılan maldaki mülkiyet satıcıdan çıktı. Peki müşteriden o mala karşılık vereceği paraya malik olması çıktı mı? Hayır çıkmadı. Hem o çıkmadı hem de bu mal müşterinin mülküne girdi derseniz o zaman muavaza akdine uygun davranmış olmazsın Niye? Muavaza demek bir şey verip bir şey almaktır. Burada müşteri hiçbir şey vermedi için şeyi kendinde topladı. Böyle bir şey yoktur. Diyor. Ya, Bakınız Anlatsın onu Bir bir hanife ennehu lemma lem yehruç essemenu am milkihi müşterinin mülkünden para çıkmayınca felel kulna şayet hükmedecek olursak neyle be ennehu yetkulu el mebi'hu fi milkihi mebi'de müşterinin mülküne girer diye hükmedecek olursak leytema'l bedela iki bedel yani ve para cem olmuş olur, toplanmış olur nerede fi milki raculin vahidin bir adamın mülkünde toplanmış olur. Yani müşterinin mülkünde toplanmış olur. Hem de nasıl? Hukmen dil Muavazaya mu ait bir hüküm olarak. Bu normalde para mal bir adam da olabilir. Ama muavaza akdine ait bir hüküm olarak olamaz. Niye olamaz? Şimdi burada velâ astelâhu fî şerkî bunun şeriatta bir aslı yoktur diyor. Şimdi en muavazat. Bu muavazata hususun muavazata hususunda Kemal i̇bn Humam Fethül Kadir'inde keyfe keyfe yekunu Yani enna yekunu kezalip Böyle bir takdir yapmıştır. Güzel bir takdir. Enna yekunu kezalip Böyle nasıl olabilir ki? Yani bir muavaza akdinin olduğu yerde iki bedel hem mal hem mala karşılık verilecek para bir kişinin mülkünde cam olabilir ki? Gayrıken böyle nasıl olabilir? Niye? Li enne bağlıyor Li muavaza Muavaza neyi gerektirir? Taraflar arasında eşitliği gerektirir. Taraf dediğimiz kim burada? Satıcı, müşteri. Bu akitte muavaza akdi ise neyi gerektirir? Eşitliği gerektirir. Yani iki bedelden ikisi aynı anda bir kişinin mülkünde olamaz. Biri birinin mülkünde, diğeri ötekinin mülkünde olması gerekir. Oldu mu? Hidaye, hidayeden aldım bunu. Bunu hidayeden aldığına göre, şimdi imameynin görüşünü mü fetva verelim, imam-ı azamın görüşünü mü? İmam-ı azamın görüşünü fetva verelim. Neden? Hidayenin üslubu nedir? Hidaye sahibi mergînani, önce imamların görüşlerini verir, sonra delillere girer hangi imamın delilini sona bırakırsa fetva olur. Üstü bu o Burada kimin delilini sona bıraktı? İmam-ı Azam'ın delilini sona bıraktı. Fetva olur öyle şahitleyeceğiz. Yani müşterinin mülküne girmez. Fetva olur. İmam-ı İdivet dediği bir şey ne diyeceğiz? Kalef-i <gülüyor> Şimdi Nasreddin Hoca'ya sormuşlar bilirsiniz. Gelmiş iki kişi bir şey sormuş. Haklısın demiş ona. Evet. Öbür adam gelmiş o da derdini anlatmış. Aynı meselede sen de haklısın demiş. Hanımı demiş ki nasıl olur demiş. Ya o haklı olması lazım ya da o. E sen de haklısın demiş. <gülüyor> Şimdi yani fıkıhta müktehid imamların getirmiş olduğu deliller hakikaten her deliller. Ne yapıcı Ama ama sahabu tercih neyi tercih etmiştir burada İmam-ı Azam'ın fetvasını. Biz onu makbul o kadar. Peki. Ee kanafi tohfeti, tohfede diyor ki ve sahihu kavlu Ebi Hanife'ta. Sahih olan bak Sahih olan dediğine göre sahabe tercihin tercih ettiği budur demek istiyor. Atamed'de hu burhanu şeriatı ve sabtu şeriatı benle şer'i vel masbı diyor tasih. Ve in helaketi yedihi helak bis Şimdi durum değişti. Bakınız, satıcı muhayyer olduğunda malı tutar müşteriye teslim eder de müşterinin elinde mal helak olursa biz müşterinin elindeki o malı ana temiz şıra teslim alınan mal kabiliğinden sayarak kıymetini öderiz. Ama müşteri muhayyer olduğunda ise müşteri muhayyer olduğunda ise malı da teslim almış, elinde helak da muhayyerini kullanmamış. Yani o üç gün içerisinde akdı onaylamamış. Bu esnada mal elinde helak olursa, bil değil, bitsemen helak olur. Bitsemen ne demek? E semenim, Akitte konuşulan o rakama göre helak olur. El -musemma. Niye? Liyanlahu çünkü müşteri, acezean raddihi, o malı geri vermekten aciz olmuştur. Dolayısıyla felecimehud semenuhu. O zaman parasını geri vermek ona gerekli olmuştur. Ve kezâlike indekalehu aydun. Aynı şekilde müşteri parayı öder. Ne zaman? Eğer muhayyer olarak bir malı satın almış ve teslim aldıktan sonra müşterinin, kendi müşterinin yanında o malda bir kusur meydana gelmiş ise, kusur nedir? Malın kıymetini düşüren herhangi bir şeydir. Ne olursa olsun malın kıymetini düşürüyorsa ona kusur deriz. Lazımın, lazım bir kusur. Lazımı niye söylediğini birazdan açıklayacağım. Çağan bir fiyale müşteri ister bu maldaki kusur müşterinin yanında, müşterinin fiiliyle olsun, eknepiğin veya yabancı birinin fiiliyle olsun, yani müşteri ve satıcı değil, başka bir kişinin fiiliyle olsun, afetin semaviyetin veya temavi bir afetten dolayı olsun, hiç fark etmez. Ya da o satılan malın köle veya cariye olduğunu düşünelim, müşterinin elinde iken o köle veya cariye. Tutsa kendine zarar verse ve kıymetini düşürse mebiğin fiiliyle olsun gene fark etmez. Demelâ aybul gayrul lazım, bu lazım ay kusurdur. Bir de gayrul lazım olan yani ayrılabilen o mebiğden ayrılabilen mesela satılan balın köle olduğunu düşününün, hastalanması müşterinin elinde nedir kusurdur? Ama bu kusur ne olabilir? İyileşir geçer. Gayrul lazım bir kusurdur. Böyle bir kusur olursa müşterinin yanında kemarazin hastalık gibi fe müddeti müddet içerisinde bu kusur yani o üç gün muhayyerliği vardı ya daha akdi onaylamadan o kusur eğer ayrılacak olursa ondan fe vâlâ aynen müşteri muhayyerli hücre devam eder ama ve illa eğer o muhayyerlik müddeti içerisinde satın alınan köledeki o hastalık kusuru iyileşmezse o zaman lecimehul akdû akit müşteriye lazım ya ne demek istiyor? Mukayyerliği devreden çıkar. Akitte konuşulan parayı ödemesi gerekir. Niye? Litak üzere <gülüyor> reddetti. Çünkü akdi feshettiği dediği zaman ne yapacak? O malı satıcıya teslim edecek. E malı satıcı ona sağlam olarak vermişti. Şimdi mal ne? Sakat, hasta. Yer. Ondan dolayı reddetmesi imkansızdır. Dolayısıyla parayı ödeyecektir İbn Kemal. Wala yakhrucu shay'un min ve semenin ne satılan maldan, ne satılan mal karşılığı verilecek olan paradan hiçbir şey çıkmaz. An ki malikihi, malikin mülkünden. Yani satıcı muhayyerse ondan sattığı malın mülkiyeti çıkmadığı gibi müşteri de muhayyerse, kişi de muhayyer olabilirdi değil mi? O müşteriden de teslim edeceği paraya malik olması çıkmaz. Ne zaman izakân-ı hıyâru lehumâ tabii ki değil mi? Muhayyerlik her ikisi için varsa bu hanefilerin ittifakı ''Ve eyyuhu ma feseha'' Hem satıcı muhayyer hem müşteri muhayyer. Yani bu rahliyi sana o niyet eyleye üç gün muhayyer olma şartıyla sattım. Sen de üç gün muhayyer olma şartıyla satın aldım dedi. İkimiz de muhayyeriz. Ne olacak şimdi? ''Ve eyyuhu ma feseha'' Bu ikisinden hangisi akdi fesh ederse fil muddeti o muhayyerin müddeti olan üç gün süre içerisinde ''un fesehal bey'u'' ''bey' olur? Fesh olur.'' Artık muhayyerlik falan etiket içi içinde kalmaz. ''Ve eyyuhu ma'' Ecaze, bu ikisinden hangisi akdi onaylarsa batalekhiyarul <gülüyor> ah diğerinin muhayyeli ne olur? Batıl olur. Batalekhiyaruhu <gülüyor> emihtâfullah. İnna illallah. Orada ahar yok. Batalekhiyaruhu <gülüyor> bu akdi onaylayanın muhayyeli ne olur? Fakat sadece onun muhayyeli batıl olur. Burada kalalım. Hem oraya dair konuşacağım, aktaracağım bilgiler var. Zaman alacak. Hamd eylem Sıwa. alhamdülillah Rabbin arham. Alan